Duanın çocuğa yaparlar? Sağ kulağına ezan okurlar. Sol kulağına yaparlar? Allah Allah. Bunun namazı ne vakittir? Cenaz namazıdır. Manası şu, ezan okundu, kahvedin namaz hemen kılınmıyor mu? O kadar kısa dünya hayatı, onu gösteriyor. Allah Allah. Ezan okundu sağ kulağına, sol kulağına da kahvedildi, hemen namazın kılınacak kılınacaksınız işte. Taşıdık, o kadar.